Muhterem efendim, Büyük Orta Doğu projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin bu projeye karşı tavrı nasıl olmalıdır? Bu Orta Doğu projesi söz konusu edildiği andan itibaren fakat mülazalanmı bir iki defa kısaca kestirmeden arz ettim. Belki Orta Doğu ile alakalı projenin tarihi da 70'li yıllara dayanır. Belki daha önceden de vardı. Yani bir dönemde devleti âliyeyi bertaraf etme, bölgede silme, devletler arası muvazenedeki dengeyi bozma esası. Bu muvazenede, muvazenede bulunan bir devletin yerine başka devletleri geçirme hususunu gerçekleştirmek için nasıl böyle kabail ve tevaifi tahrik etmişler, Arapların içine girmişler, lavranslarıyla, başkalarıyla. Bu onları devlet-i karşı ayaklandırmışlar. Bunlar büyük bir projenin, büyük bir planın sonucudur yani. Ve sonra bölmüşler. Böldükleri, ulusal devletler kuruyor gibi olmuşlar. Ve onların içine birbirlerine karşı kin ve nefret atmışlar. Hala o devletlerin başındaki idarecilerin gönüllerinde ve dillerinde diğerlerine karşı kin vardır, nefret vardır. Hatta kendi aralarında Arapçılık oyunu oynayan insanlar arasında bile birbirlerine karşı kin ve nefret vardır. Aynen öyle Orta Doğu projesinin tarihi de çok eski yıllara dayanır. Daha 74'lü yıllarda birkaç defa arz ettim bunu. Bir mecmuada Orta Doğu'da, Orta Doğu ya yakın yerlerde 20 devletin bölünme planından bahsediyorlar. Bir mecmuda okumuştum açtayken Onu gelir gelmez arkadaşlara arz ettim. Daha sonra bu bölgedeki devletlerle alakalı bazı şeyler uygulanmaya başlayınca ben mesele hiç sürpriz olarak karşılamadım. Daha önce planlanmış bir şey düşünün 74'lü yıllarsa şayet 30 seneye var. demek ki fırsat kolluyorlarmış bazıları bu bölmeleri yapacaklarmış bu bölmeler içinde güneyi doğuyu sürekli kurcalamaları itibariyle Esas orada var Perspektifte, Suriye'de vardı, Mısır'da vardı, Ürdün'de vardı, İran'da vardı, Irak'ta vardı. Bu şey içinde 20 tane devlet vardı. Azerbaycan'da vardı bu işin içinde. Belki Ermenistan'da vardı. O açıdan mesele bir sürpriz değil esasen bunların. Şimdi bu mesele belli ölçüde uygulanmaya kondu gibi böyle. Yani bütün Batılılar böyle bakıyorlar mesele. Orta Doğu projesi planı. Böyle bir plan projeden bahsederken bir yönüyle nabızla tutuyorlar. Acaba Türk insanı bu meseleye nasıl bakıyor? Devletin bu mevzuda mütealası nasıl olacak? Bazıları bizi de merak ediyor. Acaba o bana da geldi. Acaba nerede duruyor bu mevzuda? Diyorlar. Ben şimdi Amerika'da duruyor bulunuyorum ama fakat bütün gönlümle, kalbimle, hissiyatımla Yanlarında bulunmakla Türkiye'deyim, Türkiye'nin göbeğindeyim ben. O milletin bir ferdiyim. O milletin aleyhinde olacak hiçbir meselenin yanında olmam, yanında bulunmam mümkün değildir. Dolayısıyla bana Türkiye'nin dışında ayaklarımı basacağım bir yer aramak meselesi. Bu ancak yersizlerin, yursuzların düşünebileceği bir şeydir. Benim yani yerim de var, yurdum da var. Mezarda kendime ayrılan bir yer kadar, yer bulduğum sürece Türkiye'de ben, ben Türkiye'deyim yani. Ama nasıl düşünüyor bu mevzuda? Tabii esas merak edilen şey mütealadır belki. Bu samimi, üstüniyete makrun, hareket içinde bulunanlar, grupta diyorlar, dünyanın dört bir yanında, Türk'ün, Türklüğün geleceği adına çok önemli şeyler yapan, bu hasbiler yani bir milli mücadele gerçekleştiren adamlar gibi Türk milletinin geleceği adına çok önemli şeyleri gerçekleştiren bir cemaat. Allah şimdi onlara nasip etmiş, her günde çoğalıyor ve yapıyorlar. Bunlar bu mevzuda nerede duruyorlar? Umumun hissiyatına tercüman olmak ne hakkım, ne vazifem ne de selayetim. Fakat büyük ölçüde ben hatırlandığım için ben kendi azalarımı arz edeceğim. Benimle bu recada bütün ikvanımın müttefik olduğu kanaatini taşıyorum. Hepsi aynı düşüncede, aynı hissiyat içindedirler. Fakat her şeyden evvel bir hususu arz edeyim ben. Şimdi birileri bu türlü mülazaları ortaya atarken bölgeyi demokratlaştırma gibi mülazalarla atıyorlar ortaya. Gerçek mi değil mi bu? Bence bunun bilinmesi lazım. Samimler mi bu mevzuda? Bingazi işgal edenler 1911'de bizim oradaki tümen geriye çekilince bir yanlışlıkla İtalyanlar hemen birkaç gün sonra orayı işgal ettiler. Aynen başlarındaki adam şöyle diyor, sizi medenileştirmeye geldik diyorlar. Hep öyle oluyor yani. Şimdi dillere peleseng olan bir şey var, bölgeyi demokratlaştırma. Demokrasiye kimse bir şey demez ve demokrasi lafı hakikaten... Arkasından gelecek çok şeyleri de mazur gösterecek kadar yumuşatıcı bir kelime. Mesela bazı kimseler bu mevzuda bölgeye hakim olmak suretiyle başkalarını da yanlarına alarak, orada böyle etnik çatışmaları körüklemek, bir kısım farklı kültürden insanları birbirine düşürmek, şimdiye kadar yaptıkları gibi, Dini grupları birbirine düşürmek, bunun için yapıyor olabilirler. Durumlarını pekiştirmek için o bölgede bu türlü mülazalarla girmeyi ve bölgeye hakim olmayı, bölgenin kaderine hakim olmayı düşünüyor olabilirler. Bir diğer husus, bölgede şöyle böyle müdahale etmeyi, böyle masum kelimelere dayanarak kendileri hakkında meşrulaştırmak suretiyle Oraya girip bir yönüyle hakemliklerini sağlamak, pekiştirme mülazaları alamalar. Yani orada değişik etnik gruplar birbirleriyle çatışırlar, değişik dini gruplar birbirleriyle çatışırlar. Bölge orada kendi kendine huzur ve istikrarı temin edemiyor. Bir huzursuzluk kaynağı olunca bir yerde bu şöyle böyle bütün dünyaya da aksediyor. Böyleyse böyle bir huzursuzluğun önünü almak bizim için insani bir vazifedir, bir vecibedir. Biz bunu yapmalıyız gibi masum görünen düşüncelerle, mülazalarla bölgeye girme ve hakemlik mülazalarını pekiştirmeye matuf olabilir. Bu. Batının düşüncesi bu olabilir, daha ötekinin, daha berikinin düşüncesi de bu olabilir. O mülazayla gelmiş olabilirler. Şimdi bu mülazalardan hangisi esas alınarak... Temel kabul edilerek bu Orta Doğu projesi onun üzerinde gerçekleştiriliyor. Evvela bunu bilmemiz lazım. Bu meseleler bilinmeyince bizim bu meseleye evet dememiz, hayır dememiz meselesi her iki hususta da aldanma söz konusudır. Yani adamlar acaba ne yapmak istiyorlar? Yani Türkiye bu meseleye evet dese de hata etmiş olabilir. Hayır dese de kim bilir yani bir yerde... Önlemeye kalkmadığından dolayı bu mesele, bir yanlışı bertaraf etme teşebbüsünde bulunmadığından dolayı yine hata yapmış olabilir. O bakımdan böyle siyah beyaz gibi hemen, efendim, iyi kötü mülazası gibi, hayır bu doğru değildir demek veya bu mutlaka doğrudur, doğruysa almalıyız, kötüyse atmalıyız mülazasına gitmeden evvel acaba bu projeler ne üzerine kuruluyor onları çok iyi tespit etmemiz lazım. Yoksa aldanmış oluruz. Şimdi bu proje ortaya atılırken acaba kimler tarafından ortaya atıldı? Hangi mülahazaya binanın ortaya atıldı? Diyelim Türkiye gibi bir devlet veya Türkiye'nin içinde bazı kimseler bu işin içine çekiliyorlarsa projenin başında işin içinde olmayanlar sonradan projenin içine çekilince mutlaka yanılmış olurlar. Bir oyun oynanıyor burada. Bu oyun için bir kısım kurallar vazediliyor bu oyunu planlayanlar siz değilsiniz. Sizin planlamadığınız, planında içinde bulunmadığınız satrançta da yenilirsiniz siz. 12 taşta da yenilirsiniz, damada da yenilirsiniz, devletler arası bir kısım oyunlarda da yenilirsiniz. Oyunu bilmiyorsunuz. Oyunun kurallarını vaz siz değilsiniz. Oyunu karşı taraf vaz ettiği kurallara göre oynayacaktır. Oysa ki siz tura yarıdan girmişsiniz, farkında değilsiniz. Dolayısıyla evet demek çok tehlikeli bir şeydir. Mesele hayır deyip kenara çekilmek de doğru bir şey değildir. Yani o meseleye nasıl müdahale edilecekse müdahale edilmesi lazım. Ne denecekse o şey çok ciddi analitik mülazalara bağlanarak öyle hayır denmesi lazım. Evet de hayır da o mülazalara bağlanması lazım. Bu açıdan da bana göre Türk entelijansiyasına çok iş düşüyor. Meseleyi evvela ele almak lazım. Yani neye binaen siz böyle bir mülaze ortaya attınız? Bir Ortadoğu projesi ortaya attınız. Demek lazım bu insanlara. Nereye varmak istiyorsunuz siz bununla? Ne yapmak istiyorsunuz? Gerçekten bölgeyi demokratlaştırma mevzuunda samim misiniz siz? Yoksa bölgeye girip daha rahat hareket etmeyi mi düşünüyorsunuz? Bölgeye girdikten sonra orada etnik grupları birbirle buluşturma suretiyle Hakemliğinizi pekiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? Demeleri lazım. Derinlemesine meseleyi tahrir etmeleri lazım. E bu da yine büyük ölçüde devlete düşen bir vazifedir yani. İstikbaratçılar düşen bir vazifedir. Seferber olmaları lazım. Değişik yerleri çok iyi dinlemeleri lazım. Benim kanaata açı bu mevzuda Orta Doğu projesini ortaya atan kimseleri. Avrupalılar da azsalar, Avrupa'nın beresindekiler de azsalar, ötesindekiler de azsalar bu meseleyi ortaya. Bu mevzuda Türk toplumunun, Türk milletinin çıkarlarını samimiyetle mülahazaya alındığı kanaatinde değilim. Onun için baştan da arz ettiğim gibi biz ister evetle ister hayırla bu meseleyi iştirak ettiğimiz zaman her zaman kaybetmemiz muhtemeldir. Meseleyi çok ciddi analiz etmek lazım. Çok iyi teşhis etmek lazım. Nedir ne değildir bu mesele. Eğer şöyle böyle bizim çıkarlarımız da söz konusuysa biz başkalarıyla bu meseleyi eşit seviyede paylaşarak bu meseleye iştirak ederiz. Evet deriz böyle bir projemiz var ama fakat biz bu projede şu alternatif mülazaları teklif ediyoruz. Bunların da kabulünü istiyoruz. Bir rakam müdahalede bunu diyemedik. Bakın kargaşa başladı. Bir viyatnama döndü o mesele. Keşke bunu deseydi Türk milleti. Hep söylüyoruz devletin başında çok ciddi devlet tecrübesi olan insanlar şimdiye kadar 50 defa duydum. Ben Türk devleti büyük bir devlettir diyoruz hep. Türk devleti bir hukuk devletidir diyoruz. Türk devleti bölgede gözünün içine bakılan bir devlettir. Şimdi bunları böyle hamasi laflarla ifade etmek kolay da hakikaten o devletin büyüklüğünü ortaya koyabilecek tavırlar sergilemek lazım. Hayır biz de bu meseleyi böyle istiyoruz yani. Ben zannediyorum bizim bu mevzuda ortaya koyacağımız, atacağımız makul alternatif bir düşünce bölge devletleri tarafından da kabul görecektir. Hep arz ettiğim bir husus var. Türkiye'nin atalarımızdan tevarüz ettiğimiz şuur altı müktesebatı çok güçlüdür. Şuuraltı altı kredimiz bizim gibi on tane devlete yetecek kadardır. Çünkü bölgeyi sul içinde, huzur içinde asırlarca idare etmiş. Problem çıkmamış bölgeye. Ama biz bugün bunu değerlendiremiyoruz. Bugünkü sermayesizliğimizin esiri gibiyiz. Güçsüzlüğümüzün esiri gibiyiz. Biz bu krediyi değerlendirsek zannediyorum böyle. İşte dünyada bugün en güçlü devletler kimdir? Siz onları aklınıza getirin. Doğuda, batıda, batının batısında en güçlü devletler kim? Biz halihazırdaki hazırdaki o güçlü olmamamıza rağmen o şuur altı müktesebatımızla, şuur altı kredimizle onlarla boy ölçüşecek kadar performanslar gösterebiliriz. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla yani bir yerde müdahale etmeme de çok ciddi bir mesuliyettir. Ama o meseleye karşı, böyle karşı çıkma, o meseleyi reddetme o da öyle. Ben proje bizim tarafımızdan başta böyle gözden geçirilmediği için, projenin Muktevasını bilemediğimizden dolayı bizim hayrımıza olacağı kanaatinde değil. Her şey öyledir yani. Türkiye'yi cennete götürme projesi hazırlansa, yabancılar tarafından, bunun içinde bizim insanımızın reyi, görüşü, mülahazaları olmasa, bence ben insanımızın başkalarının projesiyle cennete gitmelerini tavsiye etmem. Bir yerde köprüyü kırabilirler, yıkabilirler. Güvenmemeli ona. Bir de bizim onurumuz var. Bir milli gururumuz var. Başkalarının projelerine göre figürü edilecek kadar şahsiyetsiz, onursuz insanlar değiliz. Evet, bunlar da fevkalade samimiyim. Baştan bu yana hep aynı şeyleri söyledim. Biz düşünülerek ortaya atılmış bir proje değiller. Biz düşünülerek ortaya atılmayan ve bizim içinde bulunmadığımız... Kuralları bizim tarafımızdan vazedilmeyen oyun bizim tarafımızdan belirlenmeyen bir projede bizim çıkarlığımızın söz konusu olması düşünülemez. Onun için de devlet kemali hassasiyetle bu mesele üzerine eğilmeli. Bu işi çok iyi gözden geçirmeli. Evet mi diyecek, hayır mı diyecek, ondan sonra diyeceğini demelidir. Ben şimdi buradan hayır diyebilirim. Ama Türkiye devreye girince, o projenin rengini, şeklini, desenini değiştirebilir. Değiştirir ve Türkiye'nin hayrı da olabilir. Bölgenin hayrı da olabilir o mevzuda. Gerçekten başkaları meselenin sadece lafını ediyor olabilirler. Hakikaten bölgede bir demokratlaşma olabilir. Dolayısıyla tarih nazarında milletimiz bir yad cemil olur. yad cemil olarak anılır. Ama hala durum itibariyle evet demem, tasvip etmem, Mümkün değildir. Üç defa, dört defa tekrar ettim bu hususu. Ve endişe değil. Kanatı aciz anem. Katiyen biz düşünülmeden o proje ortaya atılmıştır. Ve katiyen bizim çıkarlığımızın söz konusu olmadığı kanaatindeyim. Bazı dost görünümündeki kimseler bunlar rahatsızlık duyabilirler. Fakat biz millet olarak... Açıktan açığa, her zaman nerede durduğumuzu, nasıl durduğumuzu, duruşumuzu <gülüyor> etmeliyiz. Rüyamda bile o milletin içinde onca sıkıntıya rağmen neşet ettiğimin pişmanlığını bir saniye, bir salise, bir aşire yaşadığımı hatırlamıyorum. Orayı benim için, şahsiyetim, bazı dostlarım için cehenneme çevirseler bile ben oraya hep cennet nazarıyla baktım. Ama o ülkeyi cehennem zebanisi gibi idare etmeye çalışan insanlar da var. Ülkenin hatırına ben onlara da içimden gele gele beddua etmedim. Evleri yıkılsın, yuvaları başlarına çöksün, düşünceleri paramparça olsun, Allah yerin dibine batırsın diye beddua etmedim. Ülkenin hatırına. O kadar oralıyız biz. O kadar yerliyiz. Ne var ki? Elin oğlu... Ve başka türlü bakıyorum. Neden? Çünkü kendi kütüğü şüpheli Yevmetul Eserayir var. Açık, kapalı, her şey gayet net olarak ortaya döküleceği bir gün var. Allah huzurunda. Görüşürüz. Belki o gün bile benim gibi yufka yürekli birisi Allah'ın bu kobraları bağışlamadan ben cennete gitmiyorum. Diyebilirim ama fakat işin içinde Allah hakkı olduğu için orada beni dinlemezler pek. Onun için yufka yürekliyim de çok fazla bir şey ifade etmez. Ona çok güvenmesinler.